İçlerinden kâfir kalanlara, mutlaka can yakıcı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a dönüp, ondan af dilemeyecekler mi? Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece bir Rasûldür. Nitekim, ondan önce de birçok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir hanımdı.